En kısa yolu cennetin tevhid ile salat-ı selam'dır. En kısa yol. Ruslat evet. yolu, tevhid, bir de salat-ı selam'dır. Salat-ı selam, Cenab-ı Peygamberin şefaati ile olur. Tevâdın çabuk ruslat burada. Cenab-ı İmam -ı Ali sormuş demiş, Ya Resulallah, Ben demiş Cenab-ı Hakk'ın nasıl alabilirim, ona nasıl ruslat edebilirim? demiş. Cenab-ı Peygamber demiş ki ya Ali, benim yüzüme bak demiş, benim yüzü varlık gözlerini yürmüş. Üç defa, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah La İlahe illallah. Muhammedur Resulullah La İlahe illallah. Muhammedur Resulullah Hadi, şimdi benim yaptığım gibi yap Ya Ali demiş Cenab-ı Hak demir, Ya Azza biz tevdit kemimiz, bu başka tevdit Ya İllizine aminu aminu billahi ve resulü Ey iman edinler, iman ediniz diyor Allah İkinci İmam bu yani Aminu, aminu billahi ve resulü Kapa gözlerini, mübarek gözlerini Ya Ali kapadı, hadi bakayım Dizine oturdu. Şartın bir tanesi La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Üç defa deyince göreceğini İmam Ali gördü. Diyor. Gördüğünü gördü. Allah'a. Hep aynı sıfatla geçti. Ya, yani allah Teala'nın rızasına en yakın yol devleti oldu.